Bugün de abi iman hakikatlerinde çok ehemmiyetli bir konu. Ruh bahsi Halil abi. Ruhun varlığı acaba ispat edilebilir mi? Bak abi ruh çok önemli bir mesele. Neden? Cenab-ı Allah'ın esbasının ve sıfatlarının kainatta uğur tecellileri var sürekli. Bu tecellilerden bazıları sadece bize var Umut. Sadece sana, sadece kardeşime var, sadece Ersin'e var, sadece bize var. Hangisi o? Mesela, Bizdeki beka olayı, sonsuzluk olayı, kainatta ayda beka elbet son bulacak. Güneşte var mı beka? Hayır son bulacak. Peki bende var mı beka? Evet bende var. Peki bendeki beka olayı Levent abi neyle var? Bendeki beka olayı ruhla var abi. Ve bu ruh o kadar ince bir mesele ki kardeşim, istlerle aramızda incecik bir çizgi Murat abi ruh. Neden? Çünkü adam ruhu inkar ettiği anda Allah yok, ahiret yok. Doğru mu? Peki ruhu adam kabul ettiği anda Allah'ı, ahireti ve bir hesap gününün olduğunu adam kabul etmek zorunda kalacak. Ama adam ne yapıyor? Kardeşim diyor ruhu yok diyor. E kardeşim sen ne olacaksın olunca? E ben ölünce enerji olacağım. Ben ondan sonra doğaya gideceğim. Oradan tabiat kavuşacağım. <gülüyor> Pamuğu tıksınlar da kim kime kavuşuyor. <gülüyor> Abi çok ilginç mesele yani. Bu ateistlerin hani hadi her şey şeytan ruh pas yani. Bir de şey var abi bir reenkarnasyon olayı var biliyor musun? Kardeşim ne olacaksın ölünce? İşte ben sultan olarak geri döneceğim. E abi baba sen ne olacaksın? Ben de işte 3. Murat'ın tahtını alıp geri döneceğim. Abi sen ne olacaksın? Ben de kral Far Ulan inançla komutan olarak geri dönen yok. <gülüyor> Ruh bahsi çok ince bir olay abi. Bugüne kadar ben Risale-i Nur tefsirinden şerh edilene kadar belir abi ruhun akli delillere sığdırılabileceğini tahmin etmiyordum. Ama Risale-i Nur elime geçtiğinde 11-12-13 yaşında kardeşlerimle 5-10 dakika okudum dedim ki yahu gerçekten milletin boğulduğu sular şu kitapları okuyanların topuğunu bile ıslatmıyor dedim Emre abi o kadar ilginç bir şekilde şerh etmiş ki abi dikkatleri verin buraya inanılmaz bir iman hakikati dersi bak 10 dakikada ruhu hallederim üstad diyor ki ruh enfusidir yani ne demek oluyor abi enfusi enfusi iç demek afaki dış demek enfusi yani ruh hissedilebilir bir şeymiş diyor yani herkes hayatına ve nefsine dikkat etse bir ruhu bakiyi yani sonsuz bir ruhu anlar. Anlayabiliyor musun Halil abi? <gülüyor> Zor abi yani şu an anlaşamıyoruz. Bir iki avı basamak daha gidelim abi. Evet her bir ruh kaç sene yaşamış ise Ömer o kadar beden değiştirdiği halde bilme dahi. açıkça aynen. ...baki kalmıştır. Cümleyi anlayalım. Ruh sürekli beden değiştirdiği halde... ...düzeltiyorum. Ruh beden değiştirdiği halde... ...ruh ne oluyor Kaan abi? Baki kalıyor. Beden ne oluyor abi? Değişiyor. Onun ruh ne oluyor? Ruh baki kalıyor. Şimdi bunun delili nasıl olur? Beden değişiyor, ruh baki kalıyor. Ben... ...çocukluk resimlerimi aldım abi elime. Mahsun abi. Ben ne misin? Mahsun abi aldım resimleri... ...bakıyorum çocukluğuma bakıyorum, büyüklüğüme bakıyorum. Hiç biri bana basmıyor. Hepsi yakışıklı. Hiçbiri bana basmıyor. Bakıyor mu abi çocukluğuma? Hele sakalsız halime baktım dedim ya baba dedim evlatlık mı aldın lan dedi evlatlık asap seni mi alırım dedi. Ya, ya resimlere bakıyorum ha hiçbiri bana benzemiyor resimler Onu çeviriyorum öbürünü çeviriyorum. Ya ondan sonra baktım burada abi resimler bana benzemiyor. Ya resimler tantuni arası sarayla bir tip var resimlerde ama bütün hatıralar zihnimde. İşte çocukluğumda mahallede kim bana kafa atmış. Ben kimin topunu patlatmışım, hangi bakkaldan lollipop çalmışım, hepsi zihnimde yani. <gülüyor> zihnimde olunca helallik de istemek zorunda. Hepsi zihnimde abi. Demek ki sürekli Ömer, beden değişiyor mu? Değişiyor. Bu kadardın, böyle böyle, yani Bedir abi bizde böyle, sizde böyle. <gülüyor> Bu kadardım abi, Mahsun abi. Değişiyor, değişiyor, değişiyor. Bedir abi şöyle yapayım. Değişiyor, değişiyor, değişiyor. Sende de aynı hatıralar, bende de aynı hatıralar, hatıralar değişiyor mu? değişmiyor bak abi hard diski düşün o bilgisayara taktım bilgiler aynı mı onur aynı nerede sağlam hard diskler aldım Halil abi senin bilgisayara getirdim aynı bilgiler mi? aynı bilgiler bedenleri değişmesine rağmen Murat abi ruh değişiyor mu değişmiyor Bak şimdi abi maddede his gibi fonksiyonlar yok bizim iki yaşında sinir hücrelerimiz oturmaya başlar ardından kimi makallere göre 6 ay kimilerine göre bir yılda bir hi, e, kardeşim Hamde sürekli beden sinir hücreleri hariç bütün hücreleri bedir abi sürekli değiştirir bütün hücreleri. Yani 6 ayda bir ne oluyor abi? Benim bedenim komple değişmiş oluyor. E benim 6 ayda bir bedenim değişiyorsa, e benim hislerim, ruhum hepsi aynı kalıyorsa demek ki içeride bunları hıfs eden, muhafaza eden bir şey olmak zorundadır. Eğer ruh diye bir şeyi ben inkar etsem Ömer. Mesela düşün Bedir abiden bir tane araba satın aldım. Bedir abi verdin mi bana arabayı? Verdim. Kardeşi ne zaman ödeyeceksin? Bedir abi ben sana 6 ay sonra veririm. Tam ondan sonra Bedir abi 6 ay sonra geliyorum. Ya diyor. La kuşka ne? Nerede benim borcum diyor Bedir abi. <gülüyor> Öyleler yani. Vallahi Bedir abi şimdi veririm veririm de şimdi e ben o borcu alan ben değilim. Değil mi Halil abi? Ne oldum ben? 6 ayda bütün hücreler değişti. E Bedir abi bu arada sende sen değilsin. Çok değişmişsin abi. Ya düşüşsene ya. Valla <gülüyor> Bedir abi ya. Sana baktıkça anlasın. Sendeki baları da yok ya. Sana baktıkça anlatasım geliyor ya. E ne oldu abi? Eğer ruh diye bir varlığı kabul etmezsen... ...altı ay sonra mahkemeden düştü deniz. Bak bankaya borcun vardı ya Onur. Bitti. Altı ay sonra. Rusya'ya gittin ya altı aylığına. Döndü. Aa hanım falan. Şey, kimsin? Hanım gitti. <gülüyor> altı altı aya bir yeni evlilik anasınıza diyeyim. Düğün, dernek, kuyumcuna bayram. Ne oldu? Altı ay sonra... ...hanım da gitti. Demek ki bak cümleyi tekrar okuyorum. Her bir ruh... ...kaç sene yaşamış ise... ...o kadar beden değiştirdiği halde... ...bilbedahe. Aynen... ...ruh ne oluyor burada abi? Baki kalıyor. Devamlı kalıyor. Sürekli kalıyor. Öyleyse... ...madem ceset, ceset bu abi. Madem ceset... ...gelip geçicidir değil mi Taceddin? Gelip geçiyor... Buruşuyor, yırtılıyor, ediyor, şöyle böyle oluyor. En son gidiyor. Madem ceset Ömer gelip geçicidir, ölüm ile bütün bütün çıplak olmak dahi ruhun sonsuzluğuna tesir etmez ve ruhun bahiyetini özünü esas programını bozamaz. Bak şimdi abi, ben de 100 trilyon tane hücre var bunun 25 trilyonu al yuvar ücresi bunları da yine makaleden okudum işin ehli değilim rakamlar değişiyor da olabilir 25 trilyon al yuvar abi işin ilginç yanı şu Murat abi al yuvar ücreleri 120 gün en fazla yaşayabiliyor şu vücudumdaki değişikliğe bakar mısın? sürekli vücudumda değişiyor e vücudumda yavaş yavaş değil mi abi yavaş yavaş bir değişim oluyor e bazen bakıyorsun hızlı bir değişim oluyor adamın kolu kopuyor ama ruh değişiyor mu? ruhta devamlılık var Peki nasıl oluyor ruhla beden arasındaki ilişki? Bak şimdi. Bedir abi. Benim şu bedenimi görüyor musun? Benim bedenimi ruh say abi. Tamam mı abi? Şu da benim bedenim. Elbisem neyin Murat abi? Bedenim. Peki ben etim ne? Umut. Ruhum. Tam anladık mı abi? Deniz neydi benim etim bedenim? Bu ruh. Peki bu kardeşim? Bu da benim bedenim. Bedir abi soruyorum. Hangisi hangisine bağlı hareket ediyor? Bedenim yani elbisem. ...ruhuma bağlı hareket ediyor. Doğru mu abi? Doğru Peki abi ben bu elbiseyi yavaşça çıkarsam? Mehmet ruhuma bir şey olur mu? Hayır. Olmaz. Peki heyecanlansam? Mesela uçak çarpsa hızlıca çıkarsam? bir şey olur mu? <gülüyor> Talit de niye öyle bakıyorsun? <gülüyor> i̇man mı ettin? <gülüyor> Koşarken iman ettin. <gülüyor> Peki bir şey olur mu abi? Bir şey olmadı. Demek ki bak olayı çok iyi anlayalım. Bu örnek çok önemli. Kaçmaması lazım. Bu benim ruhum. Bu da bedenim. Bedenimdeki herhangi bir zarar Ruhumu etkilemiyorsa Demek ki kaim kalan Devamlı olan Hard diski ve belleği bozulmayan içeride bir mekanizma olmak Zorundadır abi Ve işin şu yanına bakalım Mesela ölmüş bir adam Öldükten bir saat sonra bakıyorsun 70 kilo Ölmeden önce bakın gene 70 kilo Hiçbir fark yok O esnada abi ölmüş bir adama elektrik veriyorlar Halil abi Adamın sadece parmağı oynuyor Bak abi çok ilginç bir olay Utku adamın sadece parmağı oynuyor şimdi abi bir şey soracağım. Ölmüş bir adam bir saat önce ölmemiş adam. Ölmüş adamın elektrikle sadece parmağı oynarken düğme iliklemek gibi kompleks bir hareketi bana yaptıran nedir? Şantiyeyi trafoyu bağlasam sana yapamazsın ölmüşken. Doğru mu Halil be? Boşuna <gülüyor> gitti. <gülüyor> yapamazsın. <gülüyor> yapamazsın abi. Çok ilginç. Demek ki Fatih Burası çok önemli. Bendeki bu kompleks mekanizmayı yaptıran değil mi abi içeride bir algoritmik yazılım, bir sistem olmak zorunda mı burada abi? Zorundadır. Çok ilginç. Mete yani ölümde ise birden soyunur. Yani ölüm anında Emre abi birden abi heyecana geliyor, sen yapıyor ya böyle. Birden heyecana geliyor, beden elbisesini soyunup hemen gidiyor oradan abi. Gayet kat'i bir hat' ile belki müşahade, şahit olarak görerek Sabittir ki ceset ruh ile kaim devamlılığı sağlamaktadır. Öyleyse ruh onun ile kaim değildir. Belki ruh binefsihi yani kendisiyle istiklaliyetine halel düzeltiyorum yanlış yerden okudum. Belki ruh binefsihi kaim ve hakim olduğundan ceset istediği gibi dağılıp istediği gibi toplansın. Ruhun istiklaliyetine geleceğine helal vermez. Mesela şuradan çıkarken tam o esnada Kaan abi el freni çekip arabayla şov yapacak. Tam o esnada arabanın arkasını bana vuruyor. Dalağım bir yerde, böbreğim bir yerde, gözüm bir yerde. Peki ne oldu abi? Beden elbisem yırtıldı. Hani insanlar diyor ya abi ya öldüm kolum yok ne yapacağım falan diye. Ya o beden elbisen ruhunda bir sıkıntı yok. Yoksa ne oluyor? Adamlar kendini yakıyor. Abi bu adam nasıl hesap verecek diyor. Değil mi abi? Çünkü bedeni yakmış gitmiş adam. <gülüyor> ne kurnazlar var ya. Adam bedeni yakmış ya. Abi bakıyorsun adam bedeni yaktı gitti. Sorun var mı abi? Yok. Neden yok abi? Ruh sağlam. Yıpranan ne oldu? Beden elbisen Bedenim neyim? Sadece gömleğim. elbisen benim abi. Evet. Belki ceset, ruhun hanesi ve yuvasıdır. Libası, kıyafeti değil. Bak şimdi abi bura çok önemli. Üstad Hazretleri bir mesele anlatırken Onur... İnsanların önce bir örneği anlatıyor abi daha sonra bir üste örneğe geçiyor şimdi de diyor ki ruh düzeltiyorum beden ruhun evidir diyor kıyafeti değildir şimdi az önce şu benim neyimdi abi bedenimdi bu benim neyimdi birbirine benziyor değil mi? üstad diyor ki bak o örneği anladın mı diyor evet evet üstadım anladım he işte beden ruhun kıyafeti gibi değil diyor beden ruhun evi gibi diyor şimdi yeni örneğimiz ne oldu ben ruh muyum abi? İşte bu evde beden. Bana benziyor mu? O zaman ruh da sevimli kesbuna benzemiyor abi. Stajer melek saliye hiç benzemiyor. <gülüyor> benziyor mu? Benzemiyor. O zaman ruhun nasıl bir şemali var? Biz onu anlatamıyoruz yani. Farklı bir şemali var. Belki ruhun libası, kıyafeti bir derece sabit ve letafetçe ruha münasip, ruha uygun bir gılaf latifi ve bir bedeni misali vardır. Yani Bedir abi senin ruhun nasıl bir kıyafeti olacak? Çaya rengini veren Rabbim sana da dengini verecek. Ahirette abi ruhun bir gidecek Böyle Heraklius puzzle'ı. Saçlar böyle oluk oluk akan bir Bedir abi. Öyle güzel bir kıyafet gelecek yani. Ona yakışır mı kıyafet gelecek abi? Yoksa olur mu abi? Olmaz yani. Niye Olmaz. E düşünsene yani, bu beden elbisesi sürekli deforme olmuş, o şekilde cennete gitmek ister misin? Mesela Atilla'nın beden elbisesi, cenab Allah'ın esması farklı tecelli etmiş onda. E şimdi bu beden elbisesiyle cennete gitse ne olacak? Huri kontenjanı otomatik boşalacak. E şimdi olur mu öyle? Olmaz. Cennete münafi. Öyleyse, ölüm <gülüyor> anında, ölüm hengamında bütün bütün çıplak olmaz. Kendine uygun bir kıyafet. Adam diyor ya, abi şimdi öleceğiz de yani. Ben nasıl <gülüyor> ya, ya. Bütün bütün çıplak olmaz kendisine has uygun bir kıyafet sonsuz bir ruha böyle yırtılan bir beden elbisesi yakışır mı yakışmaz onun sonsuzluğuna uygun yanmaz kumaştan gün, günah tutmaz kumaştan özel hususi bir kıyafet gerek yuvasından çıkar bedeni misalini giyer şimdi abi biz ruhun varlığını elhamdülillah anladık diyelim Peki Bedir abi bu ders bizim ne işimize yaradı? Bir ruh var mı Murat abi? Var. Peki bu ne işimize yaradı? Eğer ruh varsa ahiret var. Nasıl oluyor bu? Bak şimdi abi. Sizinle bir hikayeye dalalım. Ama bütün dikkatinizi bana verin yani. Bu vermeniz tefekkür olur. Çok ciddi sevap boyutu var. Bir saat tefekkür bir yıllık aralıksız nafile ibadetten dairli. Şimdi anne karnında bir bebek düşün Tacettin. Tamam mı Bedir abi? Anne karnında bir bebek. Bu bebek birden şuurlandığını düşündünüz. Birden şuura açılıyor. Şimdi bu bebek eline baksa anne karnında kullanıyor mu? Yok. Ne bir şey kesiyor ne bir şey biçiyor. Anne. Ses yok. Ağız kullanmıyor kulak kullanmıyor. Anne. Baba dur ne yapıyor? <gülüyor> Baba. Düşün bir şey kullanıyor mu? <gülüyor> Hiçbir şey kullanamıyor. Bacakları. Yok. Gol atıyor mu Kaan abi? Gol atmıyor. Gözleri kullanıyor mu? Bakacak bir şey yok. Bak abi çok çok önemli. Bebeğin anne alemindeki uzuvları bir sonraki alemde onları kullanacağına işaret etmektedir. Şimdi ruhumuza bakalım. Ben ruhuma iniyorum Burak. Bakıyorum ruhumda. Ne istekler var? Ruhumun özelliklerine bakalım Burak abi. Ruhum abi çilek yiyip çiğ köfte tadı almak istiyor. Burak baba oğlu ilahi okusun ama Yunus Şobanın sesi gelsin istiyor. Uçmak istiyor. Islanmadan yüzmek istiyor. Tanka kafa atmak istiyor. Peki bunlar bu dünyada olabiliyor mu? Olabiliyor mu bu dünyada? Bu dünyada olamıyor. Şimdi üstadın bir cümlesi var. Vermek istemeseydi istemeyi vermezdi diyor. Murat abi. Abi çok önemli. Bebeğin anne karnında kullanmadığı uzuvları bir sonraki alemde kullanacağına kesin bir işaret ise benim ruhumda kullanamadığım sonsuzluk Öldükten sonra ahiret aleminde kullanacağıma işarettir. Eğer ruh varsa ahiret şarttır. Yırtılan yalnız ve yalnız bir beden elbisesidir abi. Bir gün bu dersi yaptığımda kardeşim biri sordu aynı atilla fıtratında. Peki abi ruh kolay çıkar mı dedi? <gülüyor> Dedim birader o da nereden ne çıkacağına falan. <gülüyor> evet Allah olsun el ya